Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Almanya'da yaklaşan Noel için cazip bir hediye olan çikolatalarda kanserojen petrol artıklarına rastlanması şok etkisi yarattı. Alman Ticari Ürünleri Test Fonu bu çikolatalarda kanserojen petrol atığı tespit ettiklerini duyurdu. Atıkların ambalajlardan çikolatalara geçtiği bu yüzden özellikle çocukların yememesi gerektiği belirtildi. Noel'de genellikle çocuklara hediye edilen takvimlerde her gün kutusundan bir çikolata bulunuyor. Alman Şekerleme Birliği ve bazı üreticiler bu açıklamaya itiraz ederken bazı üretişler de ürünlerini geri çekti. Kimi aileler ise ev yapımı takvim uygulamasına geçecek. Kendi hediyeli ve çikolatalı takvimlerini kendilerini yapma kararı aldı ki en güzeli galiba bu. İtalya'nın güneyindeki sahil kenti Taranto'da yaşanan Hortum 20 kişinin yaralanmasına bir kişinin kaybolmasına neden olurken kapatılması gündemde olan İtalyan demir çelik devi İlya'yı da vurdu. Çevre ve insan sağlığına verdiği zarar nedeniyle faaliyetleri askıya alınan fabrikanın iki bacası yıkıldı. Fabrikadan ve çevredeki binalardan düşen taşlar nedeniyle e, onlarca arabada kullanılmaz hale geldi. İlyan'ın kapatılma kararı fabrika emisyonlarının neden olduğu hastalıklardan dolayı son 10 yıl içinde Taranto ve civarlarında yaşanan ölümlerin artması sonucunda olmuştu. Taranto savcılığından geçen Temmuz ayında 6 santrın kapatılmasına karar verilmişti fabrikada. O dönemden bu yana ise asgari üretimle devam ediyor sürece. Doha'da süren Birleşmiş Milletler Taraflar Konferansı iklim müzakerelerinde tartışmalar Kyoto anlaşması ve imzalanması istenen protokol üzerine yaşanıyor. Müzakerelerde üstleneceği rol merakla beklenen Amerika ve diğer bazı gelişmiş ülkeler şimdiye kadar çözüm bulunamayan konuların bir yana bırakılarak Yeni bir anlaşmaya odaklanması gerektiğini savunuyorum. Bir türlü çözüm bulunamayan konuların arasında patentli teknolojiler, finansman kaynakları, tek taraflı önlemler ve ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar gibi başlıklar var. Bu aslında 2007 yılından bu yana Bali Eylem Planı, Kopenhag uzlaşması, Cancun'da yürütülen çabaların bir kenara bırakılması gibi bir, bir anlama geliyor. İkinci gün müzakerelerinde iklim değişikliğinden özellikle en fazla etkilenecek olan küçük ada devletleri ve Afrika ülkeleri ise gelişmiş ülkeleri önümüzdeki 8 yıl boyunca uygulanacak yeni ve daha iddialı bir salım azaltım hedeflerini almamakla suçluyor. Doha'da gerçekleşen oturumlarda Kyoto protokolünün ikinci yükümlülük döneminin olası süresi üzerine de ülke görüşleri paylaşıldı. Japonya ve Kanada ikinci yükümlülük döneminde yer almayacaklarını inelediler. Şu anda ikinci yükümlülük dönemine dair katılımlarına yönelik net mesajlar veren ülkeler arasında tabii ki Avrupa Birliği var, Avustralya, Norveç ve İsviçre. Japonya'nın temel motivasyonu ise 2015 yılında tamamlanması planlanan yeni anlaşma metni üzerinde Tüm ülkelere sorumluluklar yükleyen bir yol izlenmesi yönünde. Kanada'da verdiği demeçlerde bu süreci destekliyor gibi görünüyor. Bu örnekler önümüzdeki günlerin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında bir çözümde asıl sorumluluğun kimde olacağı tartışmalarının başlatacağına benziyor. Tema kurucusu ve onursal başkanı Hayrettin Karaca çevreciler arasında sıkça yapılan temanın kurucuları arasında HES yapanların olduğu eleştirilerini değer değerlendirdi. Evrensel Gazetesi'nin röportajına göre Karaca, Teman'ın ve diğer çevre sorunları ile ilgili duyarsız kaldığı noktasındaki eleştirilere vakfın özellikle ağaçlandırma ve erozyonla mücadele için kurulduğunu söyleyerek yanıt verirken, kaynak ihtiyacını gidermek için başvurulan bağışçıların mütevelli heyetine girdiğini, ancak Aslan'ın Teman'ın savundukları olduğunu söyledi. Karaca, Doç Vadisi'nde HES kurmak isteyen ve buna karşı çıkanlara da ben Teman'ın kurucularındanım diyen Orya Enerji patronu ile ilgili, Bu kişi ben böyle bir şey yapacağım tema bana sahip çıksın diyor. Öyle bir şey olamaz. Bir kere senin yaptıklarını temanın anlayışına birbirine tavan tavana zıt diyor kendisi. Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Milli Savunma Bakanlığı'nın kayıp kaçak problemiyle ilgili EPDK'ye dava açmasını enteresan olarak niteledi. Milli Savunma Bakanlığı Danıştay 13. Dairesi'nde EPDK'nın kayıp kaçakın elektrik faturalarında Ayrı bir bölümde gösterilmesine öngören kararının iptal istemiyle dava açmıştı. Bakan Yıldız, Dicle ve Van bölgesini çıkardığımızda Türkiye'nin ortalama kayıp kaçak oranı Avrupa Birliği kayıp kaçak oranından çok daha düşüktür diye konuştu. Türkiye'nin ilk hidrojen dolum istasyonu da açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Unido İşet İşbirliği ile hizmete açılan hidrojen dolum istasyonunun ilk resmi dolumu ise Hyundai X35 Fuel Cell ile gerçekleştirdi. Araç Türkiye'de yollara çıkan ilk hidrojenli araç oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, şehirler çevreyi kirletmektedir. Bu sorunu çözebilecek ve gelecek kuşaklara yaşanabilir. bir dünyayı bırakacak olan yine şehirler ve yerel yönetimlerdir. Fosil yakıttan kurtulma çalışmaları içindeyiz. Dedi. Ne güzel Kadir Topbaş'tan bunu görmek. İstiyoruz ki Türkiye'de hiçbir fosil yakıt artık kullanılmasın. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Azalihan Destnan, Uygar Özesi Açık Radyo program destekçisi olun.